Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, 1 Mart 2022'de resmi gazetede yayınlanan maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle zeytincilik kanuna aykırı olmasına rağmen zeytinliklerin sonra rehabilite edilmesi koşuluyla madenlere açılması kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştı. Aradan geçen bir ayın ardından yönetmeliğin ilk uygulaması Muğla'da yapılmaya çalışıldı. 31 Mart 2022 tarihinde Muğla, Milas'ın İkizköy mahallesinde bulunan Akbelen Ormanı'nı çevreleyen zeytinliklerde kömür madeni yapmak için yönetmelik değişikliğine dayanarak 17 zeytin yerlerinden söküldü. Yörede yaşayanların müdahalesinin ardından ağaç sökümü durduruldu ve şirket ertesi gün sökülen ağaçları eski yerlerine geri dikmek zorunda kaldı. Ancak çoğu 90-100 yaşlarındaki bu ağaçların tekrar tutacağının garantisi yok. Hem zeytinlik sahipleri hem de uzmanlar bu yönetmeliğin yürütmesinin acilen durdurulması gerektiğini aksi halde usulsüz kesimlerin hızla devam edeceğini vurguluyorlar. Yönetmeliğin iptaline yönelik başlatılan Zeytinime Dokunma imza kampanyası ise Change.org Taksim köy Direniyor adresinde devam ediyor. Dikenden Ayşegül Kasap'ın haberine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde Beach Club uğruna doğal sit alanı yani altın kum plajı tahrib ediyor. Plajda yüz yıllık ardıç çarşıları, kum zambakları ve balık yumurtalama yuvaları yok edildiği iddia edildi. Tahribatın görüntülenmesine rağmen Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığı halkın şikayetlerine Cimer üzerinden altın kum plajında tahribat yok diye yanıt verdi. İzmir 2. Tabiat varlıklarını koruma kuruluysa Vatandaşların hayal gördüğünü, bölgede herhangi bir tahribatın olmadığını öne sürdü. Çalışmalar sırasında 1000 metrekare alanın tahrip edildiği tespit edildi. Bu konuda belediye tutanak tuttu. Doğal sit alanı, kıyıda inşaat çalışmaları sırasında yüzyıllık ardıç ağaçlarının köklerinden sökülerek kenara atıldığı, altunkum tepeciklerinin de tamamen yok edildiği ortaya çıktı. Kanuna göre korunması gereken bu alanda denizin içine demir iskeleler kurularak balık yumurtlama alanları yok edildi. Çeşme Çevre Platformu Altın Kum için dava hazırlığında. Deha'dan Arzu Erbaş ve Rukiye Meyveci'nin haberine göre küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani, yerel ve şiddetli yağışların sel ve heyelanlara yol açtığı Karadeniz bölgesinde hava sıcaklıkları geçen hafta mevsim normallerinin üzerinde 32 dereceye kadar yükseldi. Kısa süre önce yoğun karın ani erimesiyle heyelanların yaşandığı bölgede deniz suyu sıcaklığının da arttığı tespit edildi. Rize'den RTÜ Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyelerince yapılan araştırmalarda Karadeniz'de son 50 yılın Mart ayı ortalaması olan 8,1 santigrat deniz suyu sıcaklığının 10 dereceye kadar yükseldiği belirlendi. Doçent doktor Ertuğrul Ağırbaş son 50 yıllık veri setleri incelendiğinde Karadeniz'deki deniz suyu sıcaklıklarının Anormal seviyelerde olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Hem saha hem meteoroloji verilerine göre mevsim normallerinin üzerindeki bu sıcaklık artışı yaşandı ve doçent doktor ağır başta bu konuda şöyle dedi. En son yaptığımız ölçümlerde Karadeniz için Mart ayı ortalaması 8.1 santigrat dereceyken bizim okuduğumuz verilerde deniz suyu sıcaklığının 9.5-10 santigrat derecelere kadar çıktığını tespit ettik. Bu da beraberinde birçok problemin işaretçisi. Isınmaya bağlı olarak denizel ortamda oksijensiz ortamlar daha fazla artıyor. Karadeniz, Dünya denizleri içerisinde çok özel bir yeri olan ekosistem ve iklim değişikliğinden en fazla etkilenen denizlerden biri. Yarı kapalı bir iç deniz ve aynı zamanda anoksik bir havza olduğu için iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklık artışları beraberinde alt derinliklerde olan hidrojen sülfürü tabakanın daha da üst tabakalara kadar çıkmasına neden olabilir. Artan deniz suyu sıcaklıkları özellikle Karadeniz ekosistemine baktığımız zaman oksijenli bölgenin daha da daralmasına neden oluyor. Yine son yıllarda soğuk ara yüzey tabakanın tamamen ortadan kalktığı da bir raporda belirtiliyor. Bu da biyolojik çeşitliliği ve balıkçılığı çok önemli bir şekilde etkiler demiş doçent doktor Ağırbaş. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir rüzgar enerjisi şirketi rüzgar türbinlerinin en az 150 kartalı öldürmesinden dolayı suçlu bulundu ve şirkete 8 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi. Şirket göçmen kuş anlaşması yasasını ihlal etmekten suçlu bulunduğu için 5 yıl süreyle denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şirket 2012'den bu yana tesislerinde en az... 150 kel ve kaya kartalının ölümüne neden olduğu ve bu ölümlerin 136'sının kartala bir rüzgar türbününün kanadının vurması sonucu gerçekleştiğini kabul etti. Ölümlerin şirketin Amerika Birleşik Devletleri'nde işlettiği 154 rüzgar santralinin 50'sinde meydana geldiğini söyledi. New York Times'ın haberine göre Adalet Bakanlığı, şirketin kartal ölümleri belgelendiğinde veya tahmin edildiğinde kartalları korumak veya gerekli izinleri almak için adım atmadığını söyledi. Savcılar bu adımları atmamakla şirketin rekabet avantajı elde ettiğini söyledi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.